en üstün olanınız takvada Allah'ı sayıp haramlardan sakınmada en ileri olandır. Muhakkak ki Allah her şeyi mükemmelen bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır. Bedeviler iman ettik dediler. De ki, siz iman etmediniz. Lakin İslam olduk, size inkiyad ettik diyeiniz. Zira iman henüz kalplerinize girmiş değildir. Eğer Allah'a ve Rasulüne itaat ederseniz, sizin emeklerinizden hiçbir şeyin mükafatını eksiltmez, yaptığınızı zayıf etmez. Gerçekten Allah Gafur ve Rahimdir. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah'ı ve Rasulünü tasdik eder ve sonra da hiçbir şüpheye düşmezler. Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla mücahede ederler. İşte imanına bağlı.